Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Resulü'nü Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ele le'anetullahi ala zalimin sadatallahu azim. Değerli kardeşlerim, bugün Müslümanların hayatında önemli bir kavram olan zulüm hakkında konuşacağız. Tabii ki Müslümanlar Hayatları boyunca, yaşamları boyunca adil olmaya, adaletle davranmaya, adaleti hayatlarının bir parçası olmaya riayet ederler. Adaletin karşılığı olan zulüm ise, haksızlık ise her zaman karşı çıkılması gereken bir davranıştır. Nedir zulüm? Zulüm tek bir anlamıyla zulüm haksızlık etmektir, haksızlık yapmak zulüm adaletin karşıtı zıddı olan kelimedir zulüm. Tabii ki zulümden birkaç kelime türemiş ki mesela zulümle beraber zulmet vardır. Zulüm haksızlık, zulmet karanlık demektir. Aynı kelimenin değişik hali bu da birbirleriyle irtibatlı olduğunu gösterir. Neden? Çünkü bir insan zulüm sahibi ise Aynı kökten geldiğinden dolayı zulüm demek, karanlık demek, karartı demek, kasvet demektir. Niye kasvet? Bir insan zalim ise, adaletten uzak bir yaşayış içerisinde ise bu zulümünün karşılığında kendisinde bir karartı olur. Kalbindeki bu karartıdan dolayı zulüm, zulmet denmiştir. Karanlık, kapkara. Kalbi kara olan adam zalim adamdır. Aynı şekilde bir insan kibirli olduğu zaman kibir kendisinde adavete sebep olur. Adavet ve husumet getirir. Kibir sahibidir. Karşısındakilere karşı husumet besler. Bunun sonucunda da insanlara kim beslemesi, gurur içerisinde olması, husumet besliyor olması bunun gözünü karartır. O kadar kimirli ki gözü kara deli olmuştur. Gözü karalığından dolayı işte zulmet, karanlıktır, zalimdir. Bunların kelimenin birbiriyle bağlantısının ne anlama geldiği açısından önemlidir. Tabii ki zulüm haksızlık yapmak Müslümanların en çok uzak duracağı şeydir dedi. Çünkü zulüm nereden doğar? Zulüm bir insanın nefsine, şeytana hevasına uymasından meydana gelir. Allah Teala insan tabiatını düzgün yaratmıştır. Bir insan Allah'a teslimiyet içerisinde itaat içerisinde kulluk görevlerini yerine getiriyor olduğu zaman zaten adalet üzerine yaşar. Zaten zulümden zulmetten zalimlikten uzak durur. Ama ...bunlardan uzak yaşadığı zaman... ...işte nefsinin esiri olduğu zaman... ...zulüm hadisesi... ...meydana gelir. Yani zulüm neden meydana geliyor? İnsanı nefsinin... ...şeytanın... ...şehvetin aldatmasından... ...ihva etmesinden dolayı... ...zalimlik hali... ...meydana gelmiş oluyor. Tabii ki adalet de bunun karşılığıdır. İnsan itaat ettikçe... ...kulluğunu tam olarak... ...yerine getirdikçe... ...hem adil olur hem de... ...nefsine uymaktan da uzak kalmış olur. Estaizu billah. وَلَعَذَابُ الْاَخِرَةِ اَشْهَدُوا اَبْغَى Allah Teala... ...zalimleri pek çok ayet-i kerimede uyarıyor. Başta okuduğumuz ayette... ...Allah Teala buyurmuştu ki... اَلَا لَانَتُ اللّٰهِ عَلَى Dikkat edin... ...Allah'ın laneti... ...zalimler üzerinedir. Allah Teala zalimlere lanet eder... Bu ayette de buyuruyor ki allah Teala ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Hani zalimler dünyada zulmederler, haksızlık yaparlar, insanların hakkına tecavüz ederler, kötülük yaparlar ama bu kötülükleri sınırlıdır, geçicidir çünkü zalim zulüm yapma istidadında olduğu sürece bu kapasitesi, bu imkanı var olduğu sürece zulmeder. Elindeki bu imkan gittiği zaman zulmedemez. Ama Allah buyuruyor ki, Ey zalim, sen dünyadayken, elinde fırsat varken zulmettin ama şimdi senin zulmetme imkanın kalmadı. Senin intikamın feci olacak. Ahiretteki azabın ise çok daha çetin olacak buyuruyor. Tabii ki biliyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize geçmiş milletlerin hayatlarından bahseder. Firavunu, Hamanı, Karunu, Ad ve Semud'u anlatır. Bunların hepsi zulüm ile maruf olan, zulümlükleriyle, zulümleriyle ön plana çıkmış olan toplumların yeridir. Bunun dışında Allah Teala bize adil olan peygamberleri adil olarak peygamberlerin yolunda giden ehli takva ve ehli salah olan kimselerin yolunda anlatır. Bunların her devirde her silsilede her kimi sayarsanız bunlar iyiliklerle yapılanlar, kötülüklerle anılanlar. Tarih bunların ikisinin mücadelesidir. Hak ve batıl mücadelesidir. Tarih adaletle davrananlar, bir de zulümle davrananlar bunların ikisinin bu bunların ikisinin karşılaşmasının ikisinin mücadelesinin sonucudur. Tabii ki bizim toplum olarak yanlışlarımızdan birisi zulmü yalnızca belli kesime odaklamamızdır. Zalim deyince herkesin aklında zihninde bir devlet adamı geliyor. Zulmü sadece devlet adamı yapar. Zalim hükümdar iş başındadır. Başka bir şey bilmiyoruz. Halbuki zulmün çeşitli yönleri vardır. Herkes zalim olabilir. İnsanların bir sem'in hum zalimul li nefsi ve minhum muktasid ve minhum bil buyuruyor Allah Teala zalimlerden ilki kim kendine zulmeden. İnsan kendine de zulmeden Toplumuna zulmeder. Sorumluluk sahibi olduğu imkanda, olduğu miktarda zulmeder. Onun için sadece hükümdarlarla, yöneticilerle sınırı tutmamamız gerekir. Hükümdar deyince de kısa bir misal verelim. Sadece Şirazi Hazretleri anlatmış ki, zamanın birinde hükümdar, o zamanın Allah dostu birine soruyor. Diyor ki, Allah katında en faziletli amel hangisidir? Ee, hangi ibadet daha faziletlidir? Ne yaparsam daha çok sevap kazanırım diye sorduğunda bu Allah dolusu bu zalim hükümdara diyor ki senin için en, fazlı, en faziletli ibadet uyumandır. Ne zaman sevap kazanırsın? Ne kadar çok uyursan. Niye? Çünkü diyor sen ne kadar çok uykuda olursan insanlara o kadar az zarar verilsin. İnsanları incitemezsin. Onun için yani bazı insanların ibadette uykuları bile ibadet gibi. Niye? O kadar şerle kaplamışlar ki uyudukları esnada zulmetmedikleri için. Dedik ya biz biz zulüm dediğimizde yalnızca hükümdarları anlıyoruz. Ama böyle değil. Bu arada değerli kardeşlerim Tabii ki Hazreti Mevlana'dan da bir misal getirmemiz gerekirse dostlukla ilgili ki insanın kendine zulmetmesiyle ilgili bir insan bulunduğu ortamı iyi seçmek zorundadır. Bulunduğu ortamda kendisine zulmetme günlerinden birisi içerisindedir. Baş Mevlana'nın anlattığı bir hani meşhurda anlatılan bir hikaye vardır ayının dostu hikayesi. Hani adam bir tanesi kendisine ayıyı dost edinmiş de ayı günün birinde öyle dost olmuş adam hasta yatıyor. Yattığı yerde üzerine sinek konuyor, e, sinek kovalıyor. Başka bir hikmet sahibi bir insan da gelip bu adama demiş ki bak ayla dost olunmaz. Ayının dostluğu olmaz. Çünkü ahmakın dostluğu düşmanlıktır insana. Tabi bu adam yok sen beni hıskanıyorsun filan diye düşünmüş ki ben bunlar çok iyi bir dostum dostum devam edecek. Biraz sonra diyor adam bir ağacın altında yatarken bir sinek gelmiş konuyor. Ayı gelen sinekleri kovuyor. Aman dost olduğu o arkadaşa uyusun rahat etsin diye. Sineğin biri de var ki konmuş adamın alnını çasına bir türlü kalkmıyor. Ayda o sineği kovalamak için bulduğu bir kayayı kucaklayıp o sineğe vurmuş. Sinek nerede? Adamın çatında, alnında. Dolayısıyla da bu adam böylece ölmüş. Onun için de bir insan dostunu da iyi seçmeli. Zulümden uzak kalması ancak bununla mümkündür. Değerli kardeşlerim zulümden bahsederken şunu bileceğiz ki en büyük zalim iblisin ta kendisidir, şeytandır. En büyük zalim odur. Neden en büyük zalimdir? Çünkü Allah Teala'ya isyan etmiştir. Kibirli davranmıştır. Dik kafalılık yapmıştır. Allah'ın kendisine emrettiği secdeye isyan ederek karşı çıkmıştır. İlk başta bu kibiri neticesinde yaptığı haksızlıkla zalim unvanını elde etmiş. Onun için de bugün sadece birileri diyor, elinde kırbaç sadece zulüm bu dersek o zaman biz de haksızlık yapmış oluruz. Doğruyu gerçeği çok iyi şekilde görememiş oluruz. Onun içinde zulmün tabii ki çeşitleri var. Bir insana hakka tecavüz, hakkına tecavüz her ne şekilde olursa olsun bir zulümdür. Malını gasp etmek, bir insana tokat atmak, kırbaç vurmak gibi haksız yere her neyse ...komşuysa komşuluğunu rahatsız etmek... ...hak, hak, hak, her şey hak... ...hakkın çiğnenmesi zulümdür. Tabii ki... E, ...hak, e, zulüm içerisinde ne vardır? İnsanın kendine zulmetmesi vardır dedi. <gülüyor> Rabbine isyan etmesi. Bir insan eğer... ...kebair günahları işliyor ise... ...fasıh... E, ...rutbesi verilmişse kendisine... Büyük günahları işliyorsa bu insan zalimdir en büyük zalimiliklerin yolu da buradan geçer Tabii ki Allah Teala Allah Teala insanın işlediği tüm günahları affeder. yeryüzünde akla gelebilecek Haşa Allah'a şirk koşmakta da dahil olmak üzere tüm günahları Allah affettiği halde kişinin kişiye karşı işlediği suçları affetmemekte. Onun için insanın bir insana karşı haksızlığı söz konusu olduğu zaman yapacağı şey birebir haksızlık yaptığı insana hakkını ödemek, onunla bir şekilde helalleşmesidir. Helalleşme gerçekleşmeden o gasp edilen hak iade edilmediği sürece buradaki zulüm hadisesi ortadan kalkmış olmaz. İnsanlar dedik değişik şekillerde zulmeder. Yani hükümdarlar, yöneticiler zulmeder, tabii ki ederler ama insanlar da zulmederler. Ne yaparak? İtaatten uzak kalarak, Allah'a isyan ederek, kulluk görevlerini yerine getirmeyerek, kendi kendilerine zulmetmiş olurlar. Koca hanımına zulmetmiş olur. Ne yaparak? Onun hakkını gasp ederek... Aile reisi olarak yapması gereken görevleri yerine getirmediği zaman, onu haksız yere dövdüğü zaman, ona karşı eş vazifelerini getirmediği zaman, yapmadığı zaman haksızlık etmiş olur. Ben bu even reisiyim, ne istersem o olur diyemez bir insan. Aynı şekilde kocasına gerekli değeri vermeyen, ona itaat etmeyen, ona gerekli hizmetleri vermeyen hanım da, Haksızlık etmiştir, zulüm etmiştir kime kocasına karşı. Tabii ki bugün tedavildi olduğu şekliyle işverenin haksızlığı söz konusudur. Ücretini ödemeyen işveren, yapması gereken görevi yapmayan çalışan, kamu görevindeyse de, sivil ise de görevlerini yapmayan insanlar haksızlık etmiş olurlar. Tabii ki aile içerisinde. ...gelinini ezel haksız yere zulmeden kaynana olduğu gibi... ...gelin olduğunu bilmeyip buraya prenses olarak geldiğini zanneden gelinler hepsi de haksızdır. Zulüm her kinden gelirse gelsin, onun içinde zulüm her yerde zulümdür. Hatta camide bile zulüm zulümdür. Camide imam olursunuz, Allah için namaz kıldırdığınızı zannedersiniz ama zalimlik yaparsınız. Nasıl mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Muaz bin Cebel buyurduğu gibi. Bugün Hazreti Muaz imamlık yapıyor. Genç, delikanlı, Peygamberimiz kendisini Yemen'e vali olarak atamıştı. Kendisinin Yemen valiliğine görevlendirilmesi sırasında Peygamberimizin sorduğu sorulara verdiği cevaplar bugün usulü fıkıh kitaplarının, usul kitaplarının temel hadisidir pek çok ilime Hazreti Muaz'ın bu hadisi kaynak olmuştur. Çok önemli bir hadistir bu. Hazreti Muaz'ın Yemen valiliğine görevlendirilmesi hadisi. İşte peygamberimizin bu kadar değer verdiği bu büyük insan Hazreti Muaz namaz kıldırıyor. Namazdan sonra birinci rekatta Allah-u Ekber demiş sabah namazında öyle yarım sayfa bir sayfa değil. iki cüz bir sayfa, 50 sayfa okumuş. Kur'an'dan zevk alıyor, genç, dinamik. Okudukça okumuş. Tabi aradan bazı namaz kılanlar dayanamamışlar. Ayrılmışlar camide, namazı bozup gitmişler. Sonra da Peygamberimize gelmişler. Tabi burada baktığımızda Allah'ın Kur'an'ına da mı sabredemediniz diyenler belki de çıkabilir. Ama Peygamberimize Hazreti Muaz'ın bu kadar bıktırıcı yorucu, uzun namaz kıldırıldığı anlatınca çağırmış Hazreti Muaz'a durumu ondan da teyit ettikten sonra buyurmuş ki ''Efettanun en ya Muaz'' ''Sen Muaz?'' demiş. Demiş ki sizden biriniz imamlık yaptığı zaman yumuşak olsun, orta halde kıldırsın, kısa sussun, tek başına kıldığı zaman uzatabildiği kadar, istediği kadar uzatsın. Çünkü demiş İmamlık yaptığında arkasında yaşlı olur, hasta olur, idrarını tutamayan durumda pozisyon insanlar olabilir, aceleci olanlar olabilir. Onun için de Peygamberimiz uzun namaz kıldıran imama bile kızmış. Haksızlık yapma diye. Tabii ki bugün camilerde camilerde hızlı hareket ettin. Namaz kılanın önünden geçtin diye bastonuyla yeni camiye alışmak üzere olan 6-7 yaşındaki çocuğu dürten adamlar. Allah hidayet versin. Bunu yapınca o çocuk camide dedenin bastonunu gördü, korktu, kaçtı. Delikte bir daha gelmedi camiye. O insanda işte bir caminin 5 vakit müdavimi, cemaati olarak da büyük bir haksızlık yapmış oluyor. Haksızlık her zaman her yerde olabilir. Tabii ki ticarette ee, sokakta, caddede, evde hemen her yerde bir şekilde bir şekilde insanlar zalim sınıfına yazılabilirler. Zalim olmamak için de insan dikkat etmelidir. Nerede zalim olabilir? Trafik kurallarını şiinerken, kırmızı ışıkta tüm araçlar beklerken birisi hızlıca aracıyla geçir, birisinin e, kaza yapmasına vesile oluyor ise ya da çamurlu bir yerlerden geçerek süratli geçip de yayaların yayaların üzerinin kirlenmesine, çamur olmasına vesile oluyorsa o insan zalim insandır. Aynı şekilde yaya olarak görevini bilmeyen insan, aracını düzgün yere park etmeyen insan, bunların hepsi zalim sınıfına giren insanlardır. Allah Teala'nın insanlara emaneti olarak verdiği binek hayvanlara, düzgün kullanmayan insanlar zalim insanlardır. Onların belli bir kapasitesi vardır. Yapacağı iş bellidir. Bu yapacağı işin üzerinde yük verildiği zaman, takatından fazla iş yüklendiği zaman işte bunu yapan insan zalim bir insandır değerli kardeşlerim. Başka kim zalim insandır? Öğretmen öğrencisine yeterli bilgi vermiyor ise ...derse hazırlanmadan, çalışmadan gelmiş... ...okuyun çocuklar değil... ...geçiştirmeye çalışıyorsa... ...bu insan zalim insandır. Bugün televizyonlarda görüyorsunuz... ...anne adayı sigara içiyor. Sigaranın başlı başlığına helal haram olduğu ayrı bir konu. Ama anne adayı sigara içiyor. Sigara içen anne adayının... ...dünyaya getirdiği yavru... ...birkaç yıl sonra... Ya ciğerinden, ya böbreklerinden, ya kalbinden bir şekilde özürlü doğuyor. İşte bu anne zalim bir anne oluyor değerli kardeşlerim. Bunların dışında şunu çok iyi bilmeliyiz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim kime zulmettiyse ölmeden önce gidip onunla muhakkak helalleşsin buyuruyor. Haksızlık yapan insan muhakkak helalleşmeli, helalleşmediği sürece öbür dünyaya giderken haksız, zalim sınıfına yazılan bir insan olarak girecek. Haksız olarak giden insan da müflis, iflas etmiş sayılacak. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde sahabe efendilerimize söylüyor. Bilir misiniz iflas eden müflis kimdir? Sahabeler diyorlar ki Ya Resulallah iflas eden malını mülkünü kaybeden, işini yitirmiş bir şekilde bizim anladığımız gibi iflas edeni söyleyince buyuruyor ki iflas eden o değildir. İflas eden kıyamete kıyamet günü çok ibadet, çok sevapla gelen ama ona buna söylediği haksızlık yaptığı hakkını gaspettiği için tüm sevapları verilip, sevapları biten sonra da ...verecek başka bir şey olmadığı için... ...başkalarının da günahını yüklenen insandır. Ne anlatıyoruz? Haksızlık yapan insanın durumunu. Bu dünyada çok ibadet işlediğini biz zannediyoruz. Namaz, abdest, oruç her şey var. Ama bir yandan haksızlık yapıyor. İşte bu insan kıyamet günü... ...çok sevaplarla gitmiş gibi görünse bile... ...birden o haksızlıkları sonucunda elde ettiği tüm kazanımları yitirecek. Birine haksızlık yapmış. O gün para pul geçerli değil. Dolar, Euro, Türk parası tedaviden kaldırılmış. Altın bilezik bozduramıyor. Filan yerdeki tapuyu veremiyor. Ya vereceği tek şey sevaplar ve günahlar. O günün geçerli aksesi bu. Böyle olduğu için sevaplarını Firana hasslıklık yaptı, ver cevap. Firana hasslıklık yaptı, ver cevap. ...bitiyor. Verecek hiçbir şey kalmayınca bu sefer başkalarının günahları üstleniyor. Adam e, hayatında bir damla içki yudumlamamış insan büyük bir sarhoş gibi günah alıyor çünkü ...hassızlık yaptığı insanın öyle bir günahı varsa onları üstleniyor. Hiç aklına hayaline gelmeyen günahları üstleniyor. Kimler? Haksızlık yapan insanlar. Onun için haksızlıktan uzak durmak gerekiyor. Tabii ki haksızlıkların da çeşitleri var dedik. İnsanın kendine karşı yaptığı haksızlıklar olduğu gibi başkasına yaptığı haksızlıklar neler var? Tabii ki maddi haksızlıklar toplum olarak da bildiğimiz, ön planda zikrettiğimiz haksızlıklar. Birinin bir karış yerine, alan kimse kıyamete kadar o yerin yedi kat fazlasıyla birlikte boynuna donanmış olarak gelecek. Ki ehe, maddi e, haksızlıkların hep ne olduğunu hepimiz biliyoruz ama bunların dışında bir de manevi haksızlıklar var. Adamın birine iftira attın. İşte dedin ki bu ...filan şeyi kasvetti. ...hani bugün meşhurdur... ...işte cami hocasıydı... ...efendim şöyle yaptı diye... ...çok kolayına söylüyor insanlar... ...bir insana attığın iftira neticesinde... ...işte kadın... ...filan kadını şöyle gördüm... ...veya bir şekilde iftira atıyor... ...öyle bir istatta bulunuyor ki... ...o istattan dolayı... ...30 yıl, 50 yıl ölünceye kadar... ...alnında bu lekeyi taşıyor insan... ...öyle bir iftira attın... İşte 50 yıl boyunca o insanın onurunu çiğnediğin için hassızlık yaptığından dolayı tüm her şeyini ona vermiş oluyorsun. 20 yıl para biriktirmiş hacca gitmişsin ama hacca dönüşte sevabını götürüp o iftira attığın, çözdüğün kadına vermiş oluyorsun. 30 yıl sabah namazını kaçırmadın ama sabah namazını camide kıldın zorla katlandın ama ne yapıyorsun götürüp bu sevapları hakkını çiğnedin bir başka insana hediye etmiş oluyorsun haksızlığın neticesi değerli kardeşlerim ve tabii ki haksızlık çeşitlerinden birisi de borçla ilgili haksızdır peygamberimiz birer içerisinde buyuruyor ki üç kişi kaflettedir bunlar tam bir tanesi şu ödeme imkanı olduğu halde borcunu ödemeyen insan. İmkanı var. Borç imkanı ödeme imkanı olduğu halde alacaklısını geciktiren, onu ihmal eden insan, gaflette olan, kafir olan ve gerçek anlamda haksızlık yapan olan insandır değerli kardeşlerim. Başka? Bugün toplumumuzda yaygın olan şekliyle randevu meselesi de önemli haksızlıklardan birisidir. Adama 900 rendevi vermişsin, onda geliyorsun. Bir saat el kolu bağlı esir gibi seni bekliyor. Kıvır dayanıyor. Geleceğim dediysen zamanında geleceksin veya saat her bir şekilde bu noktadaki zaman hırsızlığı da önemli hırsızlıklardan zaman hakkındaki kasıptı yine önemli hak kasıplarından birisidir değerli kardeşlerim. Tabii ki Haksızlıklardan bahsederken e, peygamberimiz adaleti o kadar çok yaygın düşünüyor ki bir aile reisinin kendi evlatları içerisinde bile ayrım gözetmemesi. Çocuğun birini fazla seviyorsun diğerini az. Bu bile haksızlıktır, zulümdür. Ha Çocuk birisi belki özürlüdür bir noktada, bir eksiği vardır o zaman... E, eksi olana bir şekilde daha fazla sahip çıkılabilir. Bu bir haksızlık olmaz ama eşit durumlarda olduğu halde arada ayrım gözetmek de bir haksızlıktır. İşte böyle bir durumda sahabenin birisi Peygamberimize gelip Ya Resulallah diyor sen filan yerdeki arazini bu çocuğa veriyorum. Sen şahit ol. Ben öldükten sonra diğer kardeşlere karşı çıkmasın. Peygamberimiz şahit tutuyor. Efendimiz Aleyhisselam da soruyor. Peki sen bunu buna veriyorsun da diğerlerine de aynısını yaptın mı? Diğer çocuklarına da verdin mi? Dediğinde buyuruyor ki Peygamberim adam. Hayır dediğinde buyuruyor ki Peygamberimiz beni zulmüne alet etme, beni yalanla şahit tutma diyor. Peygamberimiz böyle bir haksızlığa, kefir olmaktan aracı olmaktan bile ediyor, değerli kardeşlerim. Tabi bütün bunların sonucunda... Bütün bunların sonucunda... Bilelim ki... Üç dua reddedilmez. Ana baba duası... Garip yolcunun duası... Bir de mazlumun duası. Sakın mazlumdan... Beddua alma. Çünkü mazlum ile Allah... Arasında perde yoktur. Mesafe yoktur diyor peygamberimiz. Bir başka adi içinde de. Onun içinde zulmi zulmü insan zulme uğrayan mazlum insanın ahı, arşı titretir. Zulme uğranmışsa o insanla Allah arasındaki perde kalkar. Her türlü duası da bedduası da anında kabul olur. Onun için de zulüm yapmak kötü olduğu gibi mazlum olan insanın da tesirini peygamberimiz böylece anlatıyor değerli kardeşlerim. Ve bir başka hadiste peygamberimiz buyuruyor ki bir gün Ümmetimin zulüm olduğu halde zalimlere ses çıkarmadıklarını görürseniz, bilin ki onlar artık ümmetim olmaktan çıkmıştır buyuyor. Eğer yer yüzünde haksızlık var, zulüm var ise ve insanlar menfaati icabı al yürüyün ve diyorum bana dokunmayan yılan bin yaşasın değil zulümden, haksızlıktan rahatsız olmuyor. Her şeyi normal görmeye başlamışsa biriniz ki onlar peygamberimizin ümmeti olmaktan çıkmıştır. Bu da çok büyük bir ikazdır, büyük bir ihtardır değerli kardeşlerim. Çünkü yine buyuruyor ki peygamberimiz haksızlık karşısında, zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır. O insana zulme, zulme rıza göstermek de zulümdür. Yani zalim olmanın kendisi kötü olduğu gibi zulme karşı seyirci kalmak, sessiz kalmak zulme rıza göstermek de zulmün bir parçasıdır. Böyle olduğu için de bu tür durumdaki olan insanlara peygamberimiz buyuruyor ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır değerli kardeşlerim. Ve son bir ayet-i kerimede de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Estağfirullah Billah buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ O kullar ki kendilerine bir haksızlık dokunduğu zaman onlar kendi aralarında yardımlaşırlar. Mazlum olan kimseyi tek bırakmazlar. Mazluma sahip çıkarlar ve zulme karşı da seyirci kalmazlar diyor değerli kardeşlerim. Onun için bizlerin hepimizin görevi adalet çizgisinden asla sapmamak, zulmün her zaman karşısında olmak, zulme direniş göstermek, kendimize ve başkasına zulmetmemek ve basit gördüğümüz zulümlerin aslında büyük bir haksızlık olabileceğini kıyamet günü büyük bir perişanlığa sebep olacağını bilmemiz gerekiyor. Ve bilmemiz gerekiyor ki Yüce Rabbimiz tüm günahları affettiği halde yalnızca kul hakkı zulüm olan günahları affetmiyor. Onun bizzat sahibinden teslim alınmasını, birebir hakların görülmesini buyuruyor ki, başka bir yerde de hadiste buyurulduğu üzere o gün Boyunuzlu koyun bile boyunuzsuz, boyunuzsuz koyun bile Boyunuzlu koyundan hakkını alacak Hayvanlar bile kendi aralarında Haksızlık yapmış Biri diğerini incitmiş ise Onlar bile hakkını Ödeyecekler Allah cümlemizi Haksızlıkların karşısında duran Her zaman hakkın, adaletin İyinin, doğrunun ve güzelin Tarafında olan Hak taraftarı olan Kullar cümlemisinde Selam ben müsterim elhamdülillah Rabb'i dağimi